Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Ashab-ı kiramın çok büyüklerinden biri olan Büyük bir ilim kalesi olan Büyük bir tevhid kalesi olan attığı her adımla gerçekten bizlere yol gösteren, yön bulduran Abdullah İbni Mesud'un iki tane sözünü aktarmak istiyorum bugün sizlere. Bugünkü dersimizin bidayeti olsun inşallah. Diyor ki o büyük insan, herkes güzel söz söyleyebilir, ancak söyledikleriyle amel eden Mesud olur. Maharet ...güzel söz söylemek değildir. Asıl maharet... ...o söylediğini... ...ne kadar hayata taşına, taşınıyor... ...ne kadar taşınabiliyor... ...bunun arkasında durabilmektir. Bizler çok konuşuyoruz. Keşke bir konuşabildiğimiz kadar amel edebilsek. Asabın şöyle bir güzelliği var. Onlar on konuşuyor... ...bir yapıyorlar. O on tane... Tam tersi, on yapıyorlar, bir konuşuyorlar. O on tane güzelliğin içerisinden bir tanesini konuştukları için sözleri tesir ediyor. Böyle bir ufuk inşallah içinizden birilerine nasip olur da, ben şuna razıyım, keşke bir tane yaşadığım bir hakikat olsa ve onu gerçek manada yaşayarak, Yaşamış biri olarak anlatabilsem, daha farklı bir biçimde sözlerimin tesir edebileceğine inanıyorum. Allah hepimizi Abdullah İbni Mesud'un biraz önce söylediği o mesutlar sınıfına dahil etsin. Güzel söz mesele değil, amelle, hayatla bir şekilde onu destekleme, onu ispat etme, onu ortaya koyma saadetini bizlere kazandırsın. İkinci sözü şudur o büyük insanın ashabın yolundan yürüyün çünkü ileride Allah'ın kitabını okuyup da tatbik etmeyen kimseler çoğalacaktır. Nerede söylüyor biliyor musunuz bunu Abdullah İbni Mesud? Kufede kadı iken söylüyor. Kendisinin talebeleri var elinin altında o talebelere bunu söylüyor. Ashabın yolundan yürüyün. İleride Kur'an'ı çok okuyan ama tatbik etmeyen bir nesil gelecektir diyerek. O nesil onların içerisinde var mıydı bilemiyoruz. Çünkü Abdullah İbni Mesud'a muhatap olan nesil ikinci hayırlı nesildi. Ancak bizim içimizde çok olduğu hepinizin malumudur. Bize ötelerden aslında bir ses duyuruyor. O büyük insan eğer diyor sizin yolunuz ashabı kiramın yolu olursa eğer sizin yolunuz sadıkların, şehitlerin, salihlerin yolu olursa o yol Allah'ın izniyle sizleri selamete taşıyacaktır. Ben sözlerimin başında şu duayı yapıyorum gönülden Allah'ım diyorum. Bizleri sen o büyüklerin ayak izlerinden ayırma. Son nefesimize kadar ashab-ı kiram efendilerimizin yollarını yol edirt bizlere. Onların ayak izlerine basarak yürümeyi bizlere nasip eyle. Onların cihana bıraktıkları izleri, hatıraları en değerli hazineler olarak anlayıp bugünün dünyasına taşımayı da bizlere nasip eyle. Aziz kardeşlerim, Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Kur'an'da görev ve sorumlulukları çerçevesinde de epey bir anlatı bulursunuz. Birçok ayet bu manada bize bazı hakikatleri çok güzel hiçbir başka şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde anlatır. Mesela biz bu ayetlerden Efendimizin beş tane temel görevi olduğunu görüyoruz. Tebliğ, davet, talim, teskiye ve tebyin. Bu beş tane görevi efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam Allah'ın ona verdiği böyle bir vazife ile 23 yıllık nübüvvet sırasında da eksiksiz bir biçimde yerine getirdiğine şahit oluyoruz. O görevlerden bir tanesidir talim. Talim aleme bilmediklerini öğretendir. Talim İnen ayetleri Allah'ın kelamını muhataplara bizzat yaşayarak gösterendir. Taalim, Allah'ın ayetlerde yazdığı o ayetlerin manalarını sen aktardığı gibi Allah'ın maksadını, muradını da anlatandır. Taalim, kitabın yanında kendisine hikmet verilen bir peygamberin Kur'an ve hikmet penceresinden aleme bıraktığı izlerdir talim meselesi önemli bir meseledir ve üzerinde ayrıca durulması gerekir Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu çerçeveden aleme ne öğretmiştir sorusunu sorduğunuzda birçok şey sıralanır da o sıralanan en önemli meselelerden bir tanesi de şudur neye ne kadar nereye kadar değer verilmesini bize öğretmiştir Neye, nereye kadar, ne kadar değer verilmesini bize öğretmiştir. Neye işin mahiyetiyle alakalıdır. <gülüyor> nereye kadar işin sınırıyla alakalıdır. Ne kadar işin ölçüsüyle alakalıdır. Dolayısıyla bu madde başlı başına aslında bugün de sıcak bir biçimde hepimizin sıkıntıyla karşılaştığı değerler sıralamasını tanzim noktasında nereye başvuracağımızı gösteriyor en fazla ihmal ettiğimiz en fazla sıkıntıya düştüğümüz alan da bu değil mi bir bakıyorsunuz Allah'ın nazarında Allah'ın katında ilk sıralarda olan önemli bir amel bizim dünyamızda son sıralarda son sıralarda olması gereken bir amel Bizim dünyamızda ilk sıralarda Allah bir şeye bir değer yüklemiş biz o değeri ya yukarıya doğru haddi aşarak bir şekilde çıkarmışız ya aşağıya doğru çekerek bir şekilde haddi aşmışız ama her halükarda değerler listesini Rabbimizin istemediği bir biçimde tanzim etmişiz. Böyle olduğu için de hayatımızda bakın sıkıntılar var. Bazı şeyleri olduk bittikten sonra ya da olurken niye böyle diye sorduğumuz zaman aslında gelip tıkandığımız noktanın o değerler silsilesinin, değerler listesinin Rabbimizin işaret buyurduğu şekliyle tanzim edilmediği hak hakikatinde görüyoruz. Bu çerçeveden bugünkü meselemize gelelim. sıla Rahim, akrabalık bağı. Akrabalık hukuku. Allah aşkına herkes kendi nefsine sorsun. Biz bunu Allah'ın kitabından bu meseleyi özel olarak hiç öğrenme adına bir şey aklımıza geldi mi? Biz hiç peygamber aleyhissalatü vesselam akrabalık meselesine nedir? Ben özel olarak bunun için bir biraz hadisleri irdeleyeyim diyen oldu mu? Varsa içinizden kendisini söylesin de onun bir gözlerinden öpelim alnından öpelim bu önemli bir şey ya da hiç aklımıza şu geldi mi biz bir akrabalık hukukunu bize beyan eden bir kitap okuyalım bu önemli bir mesele ısrarla ve tekrarla Kur'an'da söylenen hadislerde beyan edilen bir mesele bu mesele bizim dünyamızda nerede acaba Allah bu meseleyi nerede konuşlandırıyor biz o meseleyi Allah'ın kitabından Resul'ün sünnetinden öğrendiğimiz zaman hayatımıza nasıl taşıyoruz? Bakın o değerler silsilesi Allah nazarından olmadığı için belki de Allah'ın kitabında akrabalık meselesi ısrarla ve tekrarla gündeme getirilip adeta böyle zihnimize kazırcasına Bizim karşımıza çıkarılmasına rağmen birçoğumuzun bu meselede sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Biz İslami anlamda biraz bilinçlendiğimiz zaman ilk yaptığımız işlerden bir tanesi akrabalarla bağımızı ya koparmak ya asgariye indirmek. İslami noktalarda birliktelik sağladığımız insanlarla meseleyi sınırlı tutmak. Ve onlarla yetinerek bu konudaki sorumluluğu ihmal etmektir. Ama böyle bir şey yok. Bunun yolu var, yöntemi var, ilkesi var, ahlakı var, hukuku var. Ama burada verilmiş bir değer var. Allah'ın kitabında ısrarla söylediği bir şey var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında ısrarla söylediği bir şey var. Allah aşkına sizi sarsmıyor mu şu vereceğim bilgi? Doğrudan akrabalık hukukuna dair Rabbimizin beyan buyurduğu ayet sayısı 30 tanedir. Buyurun. Yüze yakın hadis okuyoruz. Yüze. Bunlar da doğrudan bazı dolaylı olarak anlatılanları da bunun içerisine dahil ettiğiniz zaman acayip bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın 40 yıl nübüvetten önce 23 yıl nübüvvetli günlerde 63 yıllık hayatının tamamında bu mesele hakkında söyledikleri yaptıkları konuştukları ayrı bir bahis konusu ben özellikle efendimizin rehberliğini bir dahaki derse havale edeceğim bugün bu manada işin mahiyetini usulünü öğrenme adına bir şeyler söyleyeceğim size şimdi ben Özellikle Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın beyanları çerçevesinden Kur'an'ın bu konuda söylediklerini daha sonra sözü başka bir noktadan yasladığım zaman dikkatlerinizi o noktaya çekeceğim. Ama şimdi özellikle Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bu konudaki beyanlarının üzerinden beş noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Sılay Rahim deyince ne anlamalıyız? Ne anlaşılmalı? Sorumluluk nedir bu konuda? Bize yüklenen ve bizden beklenen nedir? Bunu anlama açısından. Birincisi şu. Sıla-i Rahim, Rahman'dan bir bağdır. Koruyanı saadete, koparanı felakete taşıyacak bir ameldir. Bir daha söylüyorum. Sıla-i Rahim, Rahman'dan bir bağdır. Bugün dersimizin serlevhası da bu biliyorsunuz. Koruyanı saadete, koparanı felakete taşıyacak bir ameldir böyle isimlendiren ve değerini bu kadar ali kılan bizzat Rabbimizin kendisidir bakın Ebu Davud'da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve daha onlarca hadis kaynağında geçen bir kutsi hadisi sizlerle paylaşayım Rabbimiz ne buyurmuş ben Rahman'ım akrabalık bağlarının adı ise rahimdir ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkiyi sürdürürüm onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkiyi keserim çok açık bir beyan ama dehşet verici bir beyan bir kere Rabbimiz Sılay i rahmi kendi ismiyle isimlendirerek bu konuda dikkatlerimizi çekti bu hadis tek değil 3-5 tane bu konuda hadis var hele rahmin dile getirilerek konuşulduğu bir hadis var ki onları siz biraz araştırın okuyun göreceksiniz o konuda Rabbimiz neler söylüyor Efendimiz onları bizlere nasıl beyan ediyor neden peki böyle bir benzetme biliyorsunuz çocuğun Anne karnında saklandığı tabir caiz ise sandığın adı da rahimdir. Zaten oradan kaynaklanır. Aslında bize bir hakikati şöyle bir beyan ediyor. Merhamet dediği o önemli şey ki bizimle de Rabbimiz merhamet üzerinden konuşuyor. Birbirine muhtaç olan muhtaç olması kaçınılmaz olan mustagni asla olmayan benim hiç kimseye ihtiyacım yok deyip de bu konuda kendisini farklı bir yerde göremeyecek olan insanoğluna işi ta anne karnından rahmet üzere başlatarak basamak basamak bir noktaya kadar getiriyor. Çocuk annenin rahminde büyümeye başlıyor. Aslında aleme merhaba der demez annenin rahminden merhameti öğreniyor. Doğuyor anneden merhamet görüyor. Büyüyor o merhamet gelişsin ve bir şekilde kıvama ersin diye merhameti besleyen en önemli azık olan Sıla-i Rahim nazara veriliyor. Aslında Sıla-i Rahim neden bu kadar önemlidir sorusuna birçok şey söylenir de özellikle merhamet talimi noktasında bambaşkadır. Çok seversiniz bir arkadaşınızı kaybedersiniz. Onun arkasından farklı bir gözyaşı dökersiniz. Ama yakın bir akrabanızı kaybedersiniz. Onun arkasından farklı bir gözyaşı dökersiniz. Onunla paylaştığınız şeyler çok fazla olduğu için onun size bırakacağı tesir başka dışarıdan birinin bırakacağı başka. Evin içinden bir insanın verdiği acı başka. Evin dışından bir insanın verdiği acı başka. Verdiği tat başka başka. Onun da verdiği tat başka. Dolayısıyla bunlar hepsi sılay-rahmin merhamet üzere yürüdüğünü bize gösteren en önemli vesileler. Aleyhissenatü vesselam efendimiz biraz önce size aktardığım birçok hadisse de geçen bu tarz tasrifleri başka bir dilde aslında özet bir niteliğe taşıyor. İbn Hibban'ın sahihinde geçen bir rivayette diyor ki: "Rahim Rahmandan uzanmış bir daldır ve arşa bağlıdır. Rahim, Rahmandan uzanmış bir daldır ve arşa bağlıdır. Yine merhamet ekseninde yine merhameti nazara vererek, yine merhametle ilişkilendirerek, ilişkilendirerek böyle anlatıyor. Çok şey söylenir ama benim de size söyleyeceğim çok şey var. Bu kadarıyla yetineyim. İkincisi, Sıla Rahim İstenilen oranda tesis edildiğinde rızkın ve ömrün bereketlenmesinin en önemli vesilesidir. Sıla-i Rahim, istenilen oranda tesis edildiğinde rızkın ve ömrün bereketlenmesinin en önemli vesilesidir. Nasıl beyan ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hakikati? Enes bin Malik bize naklediyor. Müslim'de, Bukhari'de ve yine onlarca hadis kitabında buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akrabasıyla irtibatını sürdürsün. Rızkın bereketi de ömrün bereketi de akrabayla irtibata bağlı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle söylüyor peki bu bereket hakikat midir mecaz midir yani insan az yaşar ama çok iş yapar Allah ömrüne bereket verir mecaz olarak anlatılır böyle midir yoksa gerçekten süre itibariyle mi uzaması ya da bizzat o maddi anlamdaki bereketin de görünen bir biçimde mi arttırılmasıdır noktasında ulemanın kanaati hem mecazdır hem hakikattir. Mecaz'ı anladık. Hakikat nedir? Allah'ın ilminde hiçbir şey değişmez de Allah bilir o kulunun akrabalarıyla irtibatını devam ettireceğini, meleklerin bilmediğini onlara bildirir. Dolayısıyla bu yönüyle de hakikat olarak da anlaşılabilir. Hal böyle olunca biz anlıyoruz ki sıla Rahim hem ömrün bereketi hem rızkın bereketi olarak önemli bir kaynak Önemli bir vesiledir. Üçüncüsü Sıla-i Rahim korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır. Sıla-i Rahim korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır. Yine çok beyanlar var da bu konuda. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Çok büyük bir alim sahabidir biliyorsunuz önceleri Yahudi bir alimken İslam'dan sonra Müslümanların alimi oluyor. O zatın kendi Müslüman oluşunu aktarırken bize naklettiği bir hadis var ve aktarırken de şunu diyor. Ben Resulullah'tan duyduğum ilk hadis budur. Nedir hadise? Abdullah İbni Selam aklında üç tane soru belirlemiş. Bu soruları gidecek Efendimiz'e soracak. O sorular üzerinden Efendimiz'in peygamber mi yoksa haşa yalancı biri, ol, biri mi olduğunu o sorulara verdiği cevap üzerinden tespit edecek. Bunu da söylüyor arkadaşlarına, akrabalarına ve dostlarına. Beraberce Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'ya geldiği anlarda oraya gidiyorlar. Abdullah İbni Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle mübarek çesine bir bakıyor bakar bakmaz da sözü şudur vallahi bu söz bu yüz yalancı yüzü değil eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. anında merak ediyorlar yanındakiler diyorlar ki sen hani sorular soracaktın cevapları aldıktan sonra imanını ikrar edecektin sözü söylemiştir o yüz Yalancı yüzü değil o yüzde öyle bir sadakat var ki yalana ait hiçbir izi o yüz üstünde taşımıyor. İşte aleyhissalatü vesselam efendimize o anda iman eden o büyük insan Resulullah'tan şöyle bir hadis duymuş. Dikkat edin dört şey söyleyecek umarım ki üç tanesi hayatınızda var da bir tanesi de inşallah bu vesileyle olacak. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennete ulaştıracak vesileleri nasıl anlatıyor? Ey insanlar selamı yayın, misafirlerinize yemek yedirin, sılay rahmi yerine getirin. İnsanlar uykudayken siz uyanık olup Rabbinizin huzurunda kıyama durun, böylece selametle cennete girin. Her halde üçü var da biri biraz zor gibi geliyor. İnşallah beni mahcup edersiniz. Selamı yayın, misafirlerinize yemek ikram edin, Sılay rahmi koruyun, kollayın, gözetin. İnsanlar gece uykuda iken, yorgan başlarında iken, horul horul yatıyorlarken, siz sabah namazından bir müddet önce, gecenin üçte ikisinde, ya da daha fazlasında ya da daha azında biliyorsunuz bu konuda söylenenleri kıyamda Allah'ın huzurunda bir şekilde kulluğunuzu beyan edecek vaziyette duruyorsunuz. Cenneti de size yol rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem rehber olarak bize gösteriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın buradaki beyanından da biz anladık bakın sıla Rahim Cennete taşıyan bir Burak ama Efendimiz tersinden de bir şey söylüyor bize. Akraba ile ilişkisini kesen cennete giremez diyor. Nerede? Bukhari'nin edep babının 11. hadisi, Müslim'in bir babının 19. hadisi. Hadisi bize nakleden de Cübeyr bin Mutim'in oğlu Muhammed babasından duyarak o da Resulullah'tan duyarak bize naklediyor. Demek ki sılay rahim böyle de bir önemi var. Onun için bu kadar zaten değer adına ağırlık taşıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennet vesilesi kılıyor onu. Burak olarak onu edindiriyor. Kesildiği zamanda Allah korusun cennete giden yolun kesildiğini yine açık bir beyanıyla bize söylüyor. Dördüncüsü sılay rahim koparıldığında Toplumu rahmetten mahrum bırakan bir yıkımdır. Sıla-i Rahim koparıldığında toplumu rahmetten mahrum bırakan bir yıkımdır. İslam tarihi boyunca bazen İslam ümmeti sıkıntılar çekmiş ya bugün bizim de çektiğimiz gibi. Mesela kuraklık olmuş zaman zaman. Ya da toplumda merhamet damarı biraz farklı bir biçimde gevşemiş ve insanlar birbirlerine yan gözle bakmaya başlamışlar. Yani düşmanlık adına bazı şeyler toplumda ekilmiş. Ulema o toplumu ıslah etmeye başlarken işi nereden başlatmışlar biliyor musunuz? Akrabalık bağları bu toplumda nasıl onu tespit ederek. Çünkü bir toplumda sıra rahim yoksa eğer merhametten bahsedilemeyeceğini söyledik. Toplumun yıkımı adına da şeyler başlamıştır. Peki ulema bunu nereden çıkarıyor? Efendimizden aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildiriyor. Abdullah İbni Ebi Effa bize naklediyor. Bukhari'nin Edebül Müfredinde ve yine iki üç tane kaynakta geçen bir rivayet bu. İçlerinde akrabalık bağını koparan kimsenin, bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez diyor hadisi tekrar ediyorum İçlerinde akrabalık bağını koparan kimsenin bulunduğu bir topluluğa rahmet inmez bu hadisi unutmayın şimdiye kadar söylediklerimi de unutmayın ama bunu özellikle unutmayın en sonda Ebu Hureyre bu gece size bir şey söyleyecek ben değil o söyleyecek Bakın bu hadisten de ilham alarak neler söyleyip neler bize miras bırakacak birazdan göreceğiz. Beşincisi sıla Rahim nedir mahiyet itibariyle anlamamız açısından. sıla Rahim inşa edildiğinde karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Dikkat buyurun. sıla Rahim. İnşa edildiğinde karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir. Sevapların ya da suçların cürümlerin karşılığı ahirette verilecek. Hesap defterleri açılacak Allah o zaman bizim hesap defterlerimizden çıkan neticeye göre inşallah merhametiyle rahmetiyle bizleri yargılasın ona göre de hüküm verecek. Ama yine Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın beyanına göre, beyanlarına göre bazı ameller vardır ki karşılıkları bu dünyada verilir. Gerek müsbet gerek menfi fark etmez. Dikkat edin hadiste Efendimiz ne diyor? İbni Mace'de Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Sevabı dünyadayken verilecek iyilik, başkalarının dertleriyle ilgilenmek, ve akraba ile bağları korumaktır cezası dünyada iken verilecek kötülük ise haddi aşarak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkileri kesmektir hadisi bir daha okuyayım çok mühim bir mesajı var sevabı dünyada iken verilecek iyilik başkalarının dertleriyle ilgilenmek ve akraba ile bağları korumaktır Cezası dünyada iken verilecek kötülük ise haddi aşarak azgınlık yapmak ve akraba ile ilişkileri kesmektir. Daha çok şey söylenir bu konuda ama ben sadece beş tane maddede Efendimizin beyanlarını size özetlemeye arz etmeye çalıştım. Bilin ki buna benzer daha onlarca beyanı ve Efendimizin bu konuda da açık uygulamaları kendi hayatından örneklikler vardır. Bu ayrıca sizin zihninizde dursun. Şimdi sanki bana iki tane soru soruyormuşsunuz gibi geliyor bana. Bu kadar değer adına mahiyet adına şeyler söylenince hocam iyi hoş da diyorsunuz. Bir de gel bunu hayatın içerisinde uygulama adına bize söyle. Ben falanca akrabama o kadar iyilik yapıyorum. O kadar gidip geliyorum. Ama o bana, bana gidip gelmiyor. Buna rağmen de ben yine gidip gelecek miyim? Sorulardan bir tanesi bu. İkincisi de şudur. Akrabalarımızın içerisinde İslami hassasiyette olmayanlar var. Başka dünya görüşünde olanlar var. Onlara gidip geldiğimiz zaman biz onlardan menfi anlamda etkileniyoruz. Çocuklarımızla onları irtibata soktuğumuz zaman çocuklarımız etkileniyor. Bunlar da varken halen mi bu kadar şey söylenir diyorsunuz gibi geliyor bana. Aslında sünnet dediğimiz şey o kamil hayat bütün sorulara da cevap verecek nitelikte olduğu için bu sorular Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında cevaplanmış sorulardır. Zannetmeyin ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın dünyasında bunların bir karşılığı yok. Mesela sorulardan birisini Tekrardan söyleyeyim tekrardan tekrar edeyim ona göre cevap vereyim. Biz ne kadar korumaya çalışıyorsak akrabalarımız koparmaya çalışıyor bağları. Biz ne yapalım? Sorulardan biri bu. Bakın ve vesselam efendimizin dünyasından bu konuda söylenmiş bir şey. Müslüm'ün bir babının 22 numaralı hadisi özellikle veriyorum içinizde bazı kardeşlerim biliyorum bunları özel olarak kullanıyorlar Ebu Hureyre'nin bize naklettiği bir hadis bu diyor ki Ebu Hureyre zatın biri geldi ya Resulallah dedi ben akrabalarımla ne kadar ilgileniyorsam onlar o kadar kapıyı bana kapatıyorlar ziyaretlerine gidiyorum ziyaretlerime gelmiyor gelmiyorlar yüzlerine gülüyorum onlar bana farklı muamelede bulunuyorlar. Ben onlara ne kadar ihsanda ve ikramda bulunuyorsam, onlar o kadar bana aksini yapıyorlar. Ne yapayım? Ne demiştir iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın cevap nasıl gelmiştir? Eğer dediğin gibi isen efendimiz bu kaydı koyuyor. Eğer dediğin gibi isen Böyle davranmakla onlara sıcak kül yutturmuş oluyorsun. Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı da seninledir. Sen böyle davrandıkça onlara karşıdakilere yani seninle bağını koparanlara sıcak kül yediriyorsun. Ne demek bu? Hadis şarihleri bunu açıklıyor. Bunun anlamı şu yani onların azabını arttırıyorsun. Sen halen bunu yapıyorsan onlar da buna karşılık vermiyorlarsa sen onu düşünme onlar düşünsün. Onlar sıcak kül yiyorlar ve azaplarını bu dünyadan o, tara o tarafa taşıyorlar. Ama sen halen bunu Allah'ın rızası için Allah sılay rahmi emrettiği için yapıyorsan senin, seninle beraberdir Allah'ın yardımı. Allah sana her alanda Maddi manevi ne varsa hangi alanlarda ihtiyaç duyuyorsan sana yardım edecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söylemiş mi bu alanda söylediğini söylemiş. Ya ikincisi akrabalarımız İslam'ı yaşayan insanlar değil. Bağı korudukça biz etkileniyoruz çocuklarımız etkileniyor o zaman ne yapacağız? Ciddi bir sorun bu. Ve hepimizin de aşağı yukarı hayatlarında olan bir şey bu. Şimdi sıla rahim dediğimiz zaman babayı, anneyi, dedeyi, nineyi saymıyoruz. Onlar zaten farklı bir muameleye tabi tutulur. Onların sorumluluklarını da geçmiş derslerde söyledim. Amca, hala, dayı, teyze bu dördünün çocukları bir de aynı bağlar sütten kaynaklanan bağlara uygulanır yani süt akrabalığına da uygulanır buna yakın bir şekilde de hısımlık yoluyla kurulan bağlarda uygulanır bunlar bizatihi birinci dereceden akraba olarak kabul edilir İslam'da hukuk böyle işler şimdi bu kadar geniş bir aile düşünün amca var hala var dayı var teyze var bunların çocukları var var da var e hepsinin fabrikadan çıkmış gibi aynı düşüncede olmasını beklemek mümkün değil böyle bir şey varsa eğer Allah'ın büyük bir ikramı ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile böyle bir ikrama sahip olamadan gitti canımız çıksın onun o güzel canına adeta canı çıkarcasına Ebu Talip için çırpındı durdu biliyorsunuz neler neler yaptı amcayı kazanmak için olmadı Efendimiz ve Vesselam'a nasip olmayan o güzellik bize de nasip olmaz olmayabilir. Bakarsın halalardan bir tanesi başka bir dünyada başka bir alemde. Bakarsın amcalarda bir tanesini atladık en önemlisi o aslında. Kardeş o da Sıla-i Rahim'dir. İster kız kardeş ister erkek kardeş kardeşler de aynı olmayabilir. Aynı babanın aynı annenin evladısınız. Aynı evde yetişmişsiniz ama bir noktaya gelmiş Allah size farklı bir ikramda bulunmuş. Siz İslam'ı İslami noktada hassasiyetinizi geliştirmişsiniz ama o kardeşiniz farklı alemin insanı olmuş. Böyleyse eğer ne yapmalı? İşin kolayı bağı kopar gitsin hocam. Ne uğraştırıyorsun bizi? Ama böyle değil. Bakın bizim şu anda yaptığımızı. Belki beni yadırgayacaksınız ama hemen yadırgamayın altını dolduracağım. Mekke'de Müslümanlar değil müşrikler yapıyorlardı. Bizim şu anda yaptığımızı yani biz İslami anlamda biraz şuurlanır şuurlanmaz bağı kesiyoruz ya. O bağı kesme meselesi Mekke'de Resulullah'ın ilk muhataplarının yaptığı bir iş olarak müşriklerin işiydi Müslümanların değil. Müşrikler diyorlardı ki Müslümanlarla bağınızı kesin öz kardeşiniz, öz yeğeniniz, öz oğlunuz, öz şüğünüz, buyunuz olsun. Bağınızı kesin çünkü onlarla bağınızı devam ettirdiğiniz zaman siz onlardan etkilenirsiniz. Peki biz nasıl bakıyoruz meseleye? Bağımızı keselim onlardan etkilenmeyelim. Allah Allah. Burada bir yerde bir sıkıntı var. Etkileyen mi etkilenen mi neden bu konuda biz etkilemiyoruz da onlar bizi etkiliyor etkiliyor neden namazı hayat tarzı edinmiş bir ana baba namazı hayat tarzı edinmiş evlatlarını namazsız amcasının çocuklarının yanına sürükleyip de oğlum kızım bak senin amcanın çocukları namaz kılmıyorlar. Git de onlara namaz konusunda bir şeyler yap diyemiyoruz. Eğer namaz kılıyorlarsa, kursa gidiyorlarsa, imam hatip öğrencileri ise, şuysa buysa, amca oğlu amca kızı da kolej öğrencisi ise biz kavanozun içine koyuyoruz çocukları, irtibatı sınırlandırıyoruz. Çünkü biliyoruz o kavanozdan çıktığı anda kayacak. Birilerini doğru yola getirmeyecek. Birileri onu doğru yoldan saptıracak. Niye bu konuda sıkıntımız var? Bu ayrı bir bahis. Belki çok üzerinde durmamız lazım. Ama burada şu şeyi sorgulamamız lazım bizim. Herhalde bizim yetişme ve yetiştirilme problemlerimizde bu alanlarında problemler var. Yetişme ve yetiştirilme noktasında sıkıntılar yaşadığımız için Savunma refleksiyle biz yetişiyoruz. Hep savunma, hep savunma, korunma, korunma. Hiç biz bir şekilde karşıdaki insana kendimizi aktarma, ifade etme, küfrün ortasında, bataklıkta dahi Müslümanca yaşama, Müslümanca hayatı tanzim etme adına kendimize özgüven duymadığımızdan dolayı böyle bir sıkıntımız var. Bu işin bir tarafı ancak bu demek değildi ki akrabalar şerri şerife riayet etmesin her türlü sıkıntıyı yapsın biz de gidip onların yanında oturalım bu demek değil herhalde benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz bu manada biz İslam'ın temel esaslarını koruyarak ama iman noktasında imanı yaşama ve temsil etme adına sahabenin rehberliğini öğrenerek akrabalarla münasebetimizi sonuna kadar devam ettirme ama girdiğimiz yere imanın rengini ve boyasını katma, girdiğimiz yere havayı biz götürme, girdiğimiz yerde bir şekilde şekillendiren ve etkileyen biz olma noktasında gayret içerisinde olmayız, olmalıyız. Burada söylenen bu aslında. Şimdi buradan tekrardan sorumuza gidelim akrabalarımız içinde böyleleri varsa ne yapalım. İnsani ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için en önemli alanlardan bir tanesi dostlar mesafenin doğru tespitidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında da herkes aynı muameleyi görmez görmezdi. Sakın bunu böyle anlamazsanız yanlış anlarsınız. Sakın bunu böyle anlamama adına bir gayrete girmeyin. Bazıları vardı ki Efendimizin tam yanı başındaydı. Bazıları vardı ki eşikteydi. Onlar gelemezdiler bu kadar yakına. Çünkü bilir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikleri zaman yapacakları işleri biliyorsunuz yaptıkların bir iki tanesine ayet olmuştur zaten. Bu mesafe noktasında Efendimizin rehberiyeti o kadar mühim bir rehberiyettir ki bunu biz anlasak arkadaşlar arası ilişkide, dostlar arası ilişkide, hoca talebe arası ilişkide, anne baba evlat arası ilişkide ve akrabalar arası ilişkide doğru bir biçimde tanzim etsek nereye kadar sağlayacağız bunu aman yaklaşma yanarsın aman uzaklaşma donarsın noktasında bir itidal çizgisine oturtturarak bu ilişkiyi devam ettirmek mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslüman olup da Müslüman olmayan akrabalarıyla ilişkilerini devam ettiren sahabenin hayatında bu rehberliği bu örnekliği görüyoruz. Gelecek derste de bunu göreceğiz. Bunu unutmadan mesafe adına bir şekilde bizler de hayatımıza bir konuda çeki düzen vermeli ve bu konuda bazı şeyleri yeniden işletmeli inşa etmek durumundayız sizi buradan bir noktaya daha götüreceğim oradan tekrardan akrabalık meselesine getireceğim sözü ama anlayabilmemiz için bu bilgiyi de bilmemiz gerekir Efendimiz aleyhissalatü vesselam miladi 6. asırda Mekke'de söz söylemeye başladığı zaman karşısındaki müşrik olan cemaatin muhatapların kendilerine özgü bir geleneği vardı bu gelenek Ta yüzyıllardır devam edip gelip gelip zaten öyledir geleneğin adı ve kültür de isimlendirilen bir toplumun kendi iç yasalarıydı. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelenekle nasıl mücadele etti? Geleneği tamamen silip süpürüp düşman mı oldu? Gelenek atalarımızın mirasıdır ne vermişlerse baş göz üstüne deyip hepsini alıp kendi dünyasına taşıdı mı? Hayır, ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında yok. Ne bir gelenek düşmanlığı var, ne de geleneğe karşı hepsini kutsal sayma gibi bir yaklaşım var. Ya nasıl bir yaklaşım var? Aleyhisselat ve selam efendimiz geleneğe bakmıştır, bazılarını ilga etmiştir, iptal etmiştir, bazılarını ıslah etmiştir, tedavi etmiştir bazılarını ipka etmiş aynen korumuştur niye peki bakmıştır efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer o gelenekte tevhide aykırı bir şey varsa fıtrata karşı bir şey varsa yapıldığı zamanda sosyal anlamda bir acıya bir tahribata yol açıyorsa efendimiz onu tamamen silip atmıştır eğer bu üç tane özellikten bir tanesini içinde barındırıyorsa ufak bir pansumanla tedaviyle iyileşecekse ıslah edip korumuştur. Eğer güzelse özünde İslam da ona güzel diyorsa aynen almış devam ettirmiştir. Birer tane örnek vereyim mi? Mesela ilga ettiği, iptal ettiği, Kur'an'ın da değindiği bir mesele. Zihar meselesi. Nedir zihar meselesi? Zahır arkadan gelir biliyorsunuz sırt anlamında Arapların cahili Araplarının bir geleneği boşamak istedikleri hanıma sen bana anamın sırtısın gibisin sırtı gibisin der o kadını boşar ama bu sıradan bir boşama değil o kadın yine o adamın nikahı altında kalır ama o adam onunla karı koca ilişkisi yaşamaz ve bir kadının hayatı öğlene kadar Mağduriyet üzere gider kötü bir gelenek yanlış bir gelenek fıtrata müdahale sosyal bir acıya neden oluyor böyle olduğu için de Kur'an'ın bu konuda söylediği beyanlar çerçevesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tamamen iptal ediyor ilga ediyor. İslah ettiği ne mesela kısas ve diyet meselesi cahiliye arabında da var. Mesela bir insanın öldürülme noktasındaki diyet bedeli öldüren taraf diyetini öderken yüz deve öder. Hatırlayın Efendimizin dedesi Abdullah'ın kısası da diyeti de affedersiniz yüz deviydi. Bu vardı. Bunu uyguladı İslam. Efendimiz de aynen korudu. Ama çocuklara ve kadınlara cahili Arab'ı diyet vermiyordu. İslam ne yaptı? O hastalığı tedavi etti. İslam bir şeyi devraldı cahiliyeden ne yapıyordu cahil arabı yüz deve ödenecek ya diyet bedeli eğer adamın yoksa akrabalar toplanırdı yakın akrabalar o diyet bedelini toplar ve karşı tarafa öderlerdi. İslam bunu korudu ya yakın akraba da yoksa cahiliye arabında uzak akraba da bu işin içerisine dahil edilirdi İslam dedi ki hayır. Uzak akrabayı katmayalım işin içine yakın akraba veremezse eğer devlet beytül malden ödesin dedi. Bakın bir bazı ufak tefek hususiyetler ıslah ediliyor. Bunlar da böylece tedavi edilerek devam edildi. Ya aynen devam eden ipkae olan nedir o? Sünnet mesela İbrahim'i bir gelenek olarak cahiliye Araplarında da vardı. Erkek çocuklarının sünnet edilmesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o sünneti o geleneği aynen İslam dönemin, döneminde de devam ettirmiştir. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde bir daha akrabalık meselesine gelelim. Cahiliye Araplarında akrabalık meselesi çok önemli bir meseledir ve bu noktada öyle şeyler yapılır ki bu yapılan şeylere Kur'an müdahale etme zorunda kalır. Biraz sonra hukuk çerçevesinde onu söyleyeceğim. Böyle bir gelenek var ve bu geleneğin avantajlarını Efendimiz aleyhissalatü vesselam da en üst düzeyde kullanıyor. Ama dezavantajları da var Efendimiz bunun da dezavantajlarından en üst derecede etkileniyor. Nedir avantajları? Eğer akrabalık meselesi o kadar güçlü olmasaydı aleyhissalatü vesselam efendimizi ilk günlerde amca Ebu Talip koruyup gözetlemeseydi belki biz daha farklı tablolar okuyacaktık. Ama o gün orada var olan o tablo o gün orada var olan böyle bir avantaj aleyhissalatü vesselam efendimiz için de önemli bir imkana dönüştü. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması da böyledir biliyor musunuz? Aslan avcısıdır o yiğit insan çıkmış dışarıya günler süren aylar süren bir yolculuk hiç ilgilenmiyor da 6 yıl geçmiş İslami davetle yenine bir şeyler olduğunu biliyor ama çok fazla ilgili değil. Çünkü onun derdi başka Hazreti Hamza biraz daha farklı bir alemin insanıdır o güne kadar yoksa 3. yılda Efendimiz onu da davet etmiştir o da akrabalar davetine orada Efendimiz'i dinleyip ama iman etmemiştir Hazreti Hamza. Oradaki tavrı başka biraz sonra size anlatacağım tavır başka dönüyor yine avdan efendimiz de o gün Ebu Cehil tarafından çok ciddi bir biçimde sıkıntılara uğratılmış hakaret edilmiş işkence edilmiş başka farklı şekillerde muameleye tabi tutulmuş böyle bir halde iken bir tane cariye Ebu Cehil'in cariyesi olduğu da söyleniyor başka birinde olduğu söyleniyor bir cariye avdan dönen Hamza'ya gidip anlatıyor bir bilsen diyor Ebu Cehil senin yeğenine neler yaptı bir anda o akrabalık damarıyla farklı bir biçimde celalleniyor o heybetli büyük insan hem Allah'ın aslanı hem Allah'ın Resulünün aslanı öyle bir de iki lakabı var onun elinde yay Ebu Cehil'in karşısına çıkıyor sen diyor benim yeğenime Böyle böyle mi davranmışsın diyor. Bir bilsen diyor Ebu Cehil on ne de, neler diyor bizim atalarımızın dinine dil uzatıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sen de bilsen benim gibi davranırdın deyince yayıyla bir tane geçiriyor. Ben de yenimin dediklerinin aynısını diyorum diyor. Yani iman ediyorum diyor. Sonra dönüp geliyor diyor ki ben ne yaptım? Yenimin ne dediğini de bilmiyorum. Nasıl bir dine davet ettiğini de bilmiyorum ama o anda akrabalık zemininden o akrabalık meselesinden dolayı böyle bir tepki ortaya koyuyor. Varıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına Efendimiz ders verecek o derste de onu imana taşıyacak. Efendimizin yanına varınca her zaman amca deyip bağrını açtığı hamzasına o gün hiç oralı olmuyor hiç ilgilenmiyor Efendimiz. Yihenim diyor, yaptığım şeyden memnun olmadın mı? Sözçüdür. Amca diyor, beni memnun edecek şey senin in, benim intikamımı alman değil. Beni memnun edecek şey benim getirdiklerime iman etmendir. Ve orada da ikinci bir süreçle imana ait şeyleri duyuyor. İman süreci öylece tamamlanıyor. Bakın bir dev olan o büyük insanın Hazreti Hamza'nın bile imana yürüyüşünün altında böyle bir hakikat yatıyor. Dolayısıyla akrabalık meselesi önemli bir mesele ve o gün Efendimiz bu avantajı sonuna kadar kullanmış. Peki bu geleneği aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynen mi almış? Hayır akrabalık da ıslah edilen türden ıslahı olan yani bir şekilde tedavi edilerek korunan kültürel davranışlardan bir tanesidir nasıl ve Selam efendimiz akrabalık meselesini ıslah etmiş bu konu mühim bir konudur üzerinde daha fazla durulması gerekir ama ben şimdi size Kur'an'ın bu konudaki bakış açısını vereceğim Artık size havale edeceğim İnşallah biraz da bu konuyu siz irdeleyeceksiniz. Aziz kardeşlerim Kur'an akrabalık meselesine iki pencere açar ve iki pencereden meseleye bakar. Bir değer ve kıymeti penceresinden iki sınır ve çerçevesi penceresinden. Değer ve kıymet penceresi biraz önce size aktardığım Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarının aslında Kur'an'daki delilleridir. O beyanların her birisi aslında dikkatli bir okuyuşla göreceksiniz. Efendimizin o beyanlarının bir şekliyle Kur'an'da yaslandığı hakikatlerdir. Neler mesela hem söylüyorum hem de ayet numaralarını veriyorum size. Bir, akrabalık. Kur'an'ın en temel emirlerinden bir tanesidir Nisa suresi 36. ayet yazamadığınız yerde uyarın ikincisini tekrar edeyim. 2- Akrabaların hakkını vermek çok önemli bir husustur İsra 26 Rum 38 3- Akrabalara yardım ve iyilik etmek Allah'ın bir emridir. Bakara 83, 177, Nahıl 90, 4, akrabalık bağlarını koparmak fitne ve fesat sebebidir. Bakara 27, Muhammed 22, akraba birbirlerinin varisidir. Enfal 75, 6. Bakın Allah'ın kitabında, akrabalığın değer ve kıymeti bu çerçevede anlatılır ne kadar önemli ne kadar bu konuda mühim bir yer kaplıyor Müslümanın hayatında siz bu ayetler çerçevesinden de anlayın peki akrabalığın sınır ve çerçevesi nasıl Kur'an bunu da veriyor mu bize veriyor yine o konuda da size 5 madde söyleyeceğim bir akraba dahi olsa adalet den ödün verilmemesi gerektiği. EN AM 152 Nisa 135. Akraba dahi olsa adaletten ödün verilmemesi gerektiği. Bakın efendimizin tedavi ettiği, ıslah ettiği alanlardan biri budur işte. Biri akrabanız biri değil ama akrabanız olan, yabancı olan insana zulmetti. Benden diye benimle aynı kanı taşıyor diye benimle aynı rahme bağlı diye yani akrabalık adına yakın bir bağı var diye ben akrabamın yanında mı olmalıyım adaletin yanında mı olmalıyım işte Rabbimiz bu konuda en önemli esası söylüyor akrabanı bırak anan baban olsun annen ve baban olsun Müslümanın davranda, davranacağı alan asla ve asla Adaletten ödün vermemektir. Adalet konusunda İslam'ın dolayısıyla Rabbimizin ne kadar titiz olduğunu çok iyi bildiğiniz için bu konuda da söylediği bu uyarısının bizim hayatlarımızda nasıl yer edinmesi üzerinde ısrarla durmamız gereken bir konudur. İkincisi akraba birbirinin vebalini günahını yüklenemeyeceği gerçeği akraba birbirinin vebalini günahını yüklenemeyeceği gerçeği yani suçun günahın şahsiliği fatır suresi 18. ayet öyleyse eğer birini akrabalarından dolayı yargılama adam öyle konuşuyor konuşuyor ama falanca akrabası şöyle deme hakkın yok bunu demeye Böyle bir şey söylenmeyeceğini söylüyor aslında Rabbimiz. Herkes yarın Allah'ın huzurunda hesabını verecek. Biz hesabımızı verirken akrabalarımıza tebliğ ve davet adına sorumluluğumuzu yerine getirdik mi getirmedik mi bunu vereceğiz. Bu ayrı bir mesele ama hiç kimse akrabalarından dolayı kınanmaz. Suç burada şahsidir İslam ceza hukukunda yarın Allah'ın huzurunda hesap verdiğimiz zaman da böyle olacaktır. Dolayısıyla bu manada kimsenin kimseye vebal yüklemesine suç yüklemesine hakkı yoktur. Akrabalık hukuku meselesini ıslah ederken İslam'ın söylediği ikinci ilke de budur. Üçüncüsü akraba bağının kurtuluş akraba bağının kurtuluş için yetmeyeceğine asıl meselenin iman olduğu hakikati. Akraba bağının kurtuluş için yetmeyeceğine asıl meselenin iman olduğu hakikati. Mümtehine suresi 3. ayet. Sen iyisin iyi bir Müslümansın. E karşı tarafta da böyle bir şey değil. Senin akraban diye torpilden geçmeyecek. Böyle bir şey yok. Torpil diye bir şey yok. Şefaati biz torpil diye anlıyorsak orada da sıkıntı var. Geçen der söyledim şefaat meselesi ayrıca ele alınması ve üzerinde durulması gereken bir meseledir. Şefaat meselesiyle burada söylenen de birbirleriyle çelişmez. Burada söylenen şey insanın kendisini güvende hissedip ne de olsa akrabasıyım, ne de olsa şuyum, ne de olsa buyum demesi değildir. Hatırlayın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Akrabalarını İslam'a davet ettiği o ilk tabloyu hepsi var karşısında tek tek aileleri söylüyor söylüyor söylüyor sonra birkaç tane de isim söylüyor söylediği isimlerden iki tanesi de şudur ey halam Safiye nefsini Allah'tan satın almaya bak yeğenim peygamberdir diye bana güvenme vallahi yarın Allah katında ben de sana bir şey yapamam. Aynı söz Hazreti Fatma içinde babasının dilindedir. Kızım Fatma nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Babam peygamber diye bana güvenme. Vallahi yarın ben de Allah katında sana bir şey yapamam. Böyleyse eğer akrabalık kontenjanı diye bir şey yok. Bunu bir kere doğru anlayalım. ve bu manada da Rabbimizin beyanını bu şekilde anlayarak hukuk noktasında söylenen bu hakikati de hayatlarımıza doğru bir biçimde aktaralım. Dördüncüsü akraba sevgisinin Allah ve Resulü sevgisinin önüne geçmemesi ikazı. Akraba sevgisinin Allah ve Resulü sevgisinin önüne geçmemesi ikazı. Tevbe suresi 24 ayet sev sevebildiğin kadar sev ananı babanı sevebildiğin kadar sev eşini evladını sevebildiğin kadar sev ama hiçbir şeyi Allah ve Resulü kadar sevme ve neyi seviyorsan her şeyden daha fazla Allah ve Resulünü sev böyle seversen eğer o sevgi Allah'ın tarif ettiği sevgidir eğer böyle olmazsa seni Allah'ın kitabından, Allah'ın yolundan, Allah'ın emirlerinden, yasaklarından ayıracak. Seni peygamberin söylediği sünnetten ayıracak. O yoldan, yordamdan ayıracak. Böyle bir sevgi yok. O sevgi değil. Onun adına bir sevgi desek de sevgi değil. İşte Tevbe suresinin 24. ayeti bu noktaya da dikkatlerimizi çekiyor. Beşincisi akraba dahi olsa küfür üzere ölenler için istiğfar dilenmemesi uyarısı bir daha tekrar ediyorum akraba dahi olsa küfür üzere ölenler için istiğfar dilenmemesi uyarısı Tevbe Suresi 113. ayet elinden geleni ardına koymayacak kadar akrabalarının hidayeti için çırpınırsın ne geliyorsa elinden Uykusuz kalmak mı gitmek gelmek mi hakarete uğramaya rağmen yine gidip gelmek mi neyse artık ne yaparsan yap. Ama yaptığın bu kadar yapmana rağmen iman etmedi senin akraban artık sen onun için istihbar dileyemezsin. O iş bitti istihbar kime dilenir mümine mümineye dilenir. Allah böyle bir büyük imtihanla bizi baş başa bırakmasın. Bu çok büyük bir imtihan. Büyük bir imtihan olduğu için belaların en büyüğüne muhatap olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya geldi. Dolayısıyla bu konuda da bize çok önemli bir uyarı var. Bu uyarıyı da alacağız. Anladık değil mi? Kur'an'ın da bu konudaki beyanları. Bir tarafta akrabalığın değer ve kıymeti, bir tarafta da bunun sınır ve çerçevesi. Bunu da anladığımız zaman ıslah noktasında nelerin törpüleneceği, nelerin belli şekillerde hizaya çekileceğini de hem Kur'an'dan hem sünnetten öğrenmiş olduk. Benim kıymetli kardeşlerim sözü toparlayacağım. Son bir şey söyleyeceğim ve bitireceğim. Ama bu sözü ben söylemeyeceğim. Direkt size Ebu Hureyre söyleyecek. Ben yansıtanım. Aynen olduğu gibi de yansıtıyorum benden değil de Ebu Hureyre'den dinleyin ki inşallah o Ebu Hureyre'nin dikkat çektiği hususiyet yarından itibaren belki bazılarınız için şimdi buradan dışarıya çıkar çıkmaz hayatlarınıza taşınacak bir hakikat olsun. Size aktaracağım bu rivayeti Ahmet bin Hanbel Müsned'in Beyhaki Şuabul imanında bize naklediyor. Hadiseyi bize aktaran da Hazreti Osman'ın azatlı kölesi Ebu Eyyub Süleyman. Bu zat şahit olmuş ve bize aktarmış. Diyor ki bu zat Ebu Hureyre'nin şöyle bir geleneği vardı. Özellikle bizi cuma geceleri Allah'ın evlerinden bir evde toplardı ve bizi Allah'ın kitabından peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğretirdi Siz de yapıyorsunuz değil mi bu sünneti bakın biz kimin sünnetini ihya ediyormuşuz buradan öğrenin İçinizde birçok arkadaşım biliyorum suffa meclislerindeler yaptığımız bu bir akşam toplanıp Allah'ın kitabından peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bir şeyler öğrenmek Ebu Süleyman diyor ki Toplanmışız yine bir cuma akşamı biliyorsunuz cuma akşamı perşembe akşamıdır normalde. Şu anda biz cumartesi akşamı diyoruz ama asıl bizim takvimimize göre şu anda pazar akşamıdır. Bir cuma akşamı yani bir perşembe gecesi toplamışız Ebu bekliyoruz. Celalli celalli girdi Ebu Hureyre içeriye oturur oturmaz da şunu söyledi İçinizden kim akrabası ile bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden. Önce o bağı kursun sonra gelsin. Böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz. Bir anda bunu söyleyince Ebu Süleyman diyor ki herkes birbirinin gözüne baktı kimse ayağa kalkmadı. Ama Ebu Hureyre bir daha söylediği İçinizden kim akrabasıyla bağını kesmişse kalkıp gitsin meclisimizden önce o bağı kursun sonra gelsin böyle biri varken meclisimizde istenilen bereket olmaz yine biz bakıyoruz birbirimizin gözlerine Ebu Hureyre üçüncü kez söyledi söyleyince içimizden genç biri o edeplerine kurban olduğumuz o sahabi var ya o sahabi olumsuz bir şey varsa isim yok biliyorsunuz artık usulü falan filan genç bedevi isim yok içimizden bir genç belki de bilinen bir genç ki bilinen olduğuna dair bir işaretle var zaten ayağa kalktı dedi ki ey Allah Resulü'nün dostu ve ey Allah Resulü'nün sahabisi üç kez tekrar ettin artık inkar edecek bir durumum yok iki senedir halamla görüşmüyorum ne yapayım? Dedi ki hemen git halanı bul, elini öp, ondan helallik al, bağı kurduğunu ortaya koy ondan sonra gel meclisimize oturur. O genç gidiyor halaya bir selam veriyor hala için düğün bayramı bizim terkiplerimize benzer bir terkip söylüyor hani biz uzun bir zaman görmediğimiz bir insanı gördüğümüz zaman deriz ya hangi dağda kurt öldü onun gibi bir şey söylüyor ne oldu diyor ne oldu ki sen geldin iki yıldır yoksun halacığım diyor Resulullah'ın sahabisi Ebu Hureyre öyle bir şey dedi ki vallahi ben çıkıp geldim eğer o sözü duyup da gelmeseydim o meclisin bereketini kaçıracaktım. Ebu Hureyre şöyle şöyle dedi, böyle dediği için ben de çıkıp geldim. Hala, hala bilinen biri ama isim yok. Diyor ki özrünü kabul ettim ve seninle barıştım. Dargınlığı bitirdim ama bir tek isteğim var senden. Eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylemişse, Kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Var git Ebu Hureyre'ye benim sorduğumu söyle. Ne duymuş Resulullah'tan onu sana söylesin. Onu al bana getir ben de seni tamamen affedeyim diyor. Hemen koşuyor o delikanlı. Ebu Hureyre'nin yanında dediğini yaptım diyor. Halamı anlattım diyor. Gönlünü aldım. Ama benden böyle bir şey söyledi. Bana böyle bir şey söyledi. Dedi ki eğer Ebu Hureyre böyle bir şey söylüyorsa kesin Resulullah'tan duyduğu bir şey vardır. Allah aşkına Ebu Hureyre ne duydun söyle de bari gidip onu da ulaştırayım halama da. Barışmışken tam barışayım. Ebu Hureyre diyor ki ey genç. Vallahi ben şu kulaklarımla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki. Her cuma akşamı insan oğlunun salih amelleri şanı yüce olan Allah'a arz edilir. Fakat akrabalık bağını terk eden kimsenin ameli Allah tarafından kabul edilmez, reddedilir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu duyunca Ebu Hureyre'nin bereket nereden gelecek? Nasıl sağlanacak? Buna dair ipucunu alan Ebu Hureyre'nin bir sohbet meclisine gelen bir insanı dahi bu konuda ikaz etmesinin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Varyo genç halasına bu sözü söylüyor. Allah hepsinden ebeden razı olsun ki o sözde birilerinin aracılığıyla bize intikal ediyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim elinizi ayağınızı öpeyim. Nerenizi isterseniz oranızı öpeyim. Ne olur gelin Ebu Hureyre'nin bu söylediği, bu sözü, bu hakikati o genç gibi biz de anlayalım. Şuradan çıkarken ne zamandan beridir bilmiyorum. Amcanızla, halanızla, dayınızla, teyzenizle, süt konusunda bağınız olan birisiyle Kısımlarınızla birinci derecede mesela kayınvalideyle, kayınbabayla, kayınla bilmiyorum neyse artık kiminle bu konuda bir sıkıntınız varsa bir gidin ya da bir telefon açın o size diyecek ya hangi dağda kurt öldü siz de ona diyeceksiniz ki Ebu Hureyreden bir şey duydum anlatacaksınız hem sevap kazanacaksınız. Hem de attığınız bu adımla inşallah onların yüreğine Resulullah'ın sevgisini ve sevdasını aşılayacaksınız. Allah inşallah beni bu hüsnü zannımdan geri bırakmaz. Ben sizin yapacağınıza inanıyorum adınızla bu sözü söyleyerek söylüyorum. İnşallah bu bağları tesis edenlerden oluruz. Bereket adına kaybettiğimiz şunca nimet olmasına rağmen şu memlekette Müslümanlar olarak şu kadar sıkıntıyla karşı karşıya kalmamızın altında arayacağımız sebeplerden bir tanesi olarak da sılayı rahmi ihmal ettiğimiz gerçeğini unutmadan bu gece inşallah bir muhasebesini yaparak bu konuda da olması gereken yanlışları düzeltmeyi umuyoruz. Allah bundan geri koymasın. Rabbim yüreklerimize merhamet versin tesis etsin bütün kopardığımız bağları ne varsa bu manada korunması gereken bağ Allah gerçek manada korumayı bizlere nasip etsin kendi ile irtibatı sağlam bir biçimde sağlasın peygamberi ile irtibatı sağlam bir biçimde sağlasın ashabıyla irtibatı gerçek manada sağlasın kendi nefislerimizle olması gereken bağı gerçek manada tesis etsin başka insanlarla da ve en başta anamız, babamız, kardeşlerimiz, sıla-i rahim dairesinde olan kim varsa hepsiyle Allah'ın razı olacağı, peygamberin gösterdiği ve memnun olduğu şekliyle tesis etmeyi bizlere nasip eylesin. Bağları koruyarak huzuruna bizleri alsın inşallah. Vesallallahu ala seyidina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed ve davane dawana en Rabbi rabbil alamin. الفاتحة